Ercan Bey Kocaeli'den merak ettiği evet. soruyu bize aktaracak. Hoş Se geldiniz efendim. Selamun Hocam. Aleykümselam efendim. Buyurun. E, ben bu son haftada gündemi çok meşgul eden bir soru var. E, bu İran yapımı Hazreti Muhammed filmi. E, <gülüyor> daha film gösterime girmeden ön yargıyla e, cemaat önderleri daha izlemeden izlemeyin demişler. Evet. Yani e, diğer peygamberlerimizin de Hazreti İsa, Hazreti Musa olsun, Hazreti Yusuf olsun yüz çeyreleri mübarek üzere gösterilerek bunlar bize gelmişti. İzlemiştik. Herkesi hemen izlemiştir belki. Evet. Yani biz Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdiğimiz hassasiyeti o peygamberlere de bu cemaat sönderleri neden göstermedi bunu soracaktım. Bir de ben izledim filmi yani çok büyük hata mı ettim acaba onu soracaktım hocamıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Ercan Bey'e de biz teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Hocam önümde bu konuyla ilgili birçok soru var. Sıradaki sorum da bu olacaktı benim zaten. Ee, bu konu çok konuşuluyor. Hz. Muhammed filmi. Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz? Ercan Bey de ek olarak şu soruyu sorarlar. Ee, diğer peygamberlerin filmleri çekiliyor ve bununla ilgili bir sıkıntı yokken neden Hz. Muhammed'in e, yüzünün gösterilmesi bir sıkıntı oluşturuyor Müslümanlar açısından? Biraz da bunu açıklayalım arz ederseniz. Şimdi e, bu ayrı bir konu fakat kardeşimizin sorduğu değişik bir nokta var. Evet. Birincisi, Cemaat önderleri, kanaat önderleri niye tepki gösteriyor diyor. Biz programımızı izleyen arkadaşlarımız şunu bilirler. Kişilerle veya kurumlarla ilgili fikir beyan etmiyoruz. Evet. Çünkü bizim hedefimiz kişiler değil, bizim hedefimiz fikirlerdir, inançlardır. Ve bu fikir ve inançların doğru veya yanlışlığının tespitidir. Onun evet. için ben kanaat önderleri niye tepki gösteriyor, niye tepki göstermiyor? Veya kurumlar niye tepki gösteriyor? Orası niye bizim gösteriyor? konumuz değil. Bizim konumuz değil. Ama şunu söyleyeyim, bu film Diyanet İşaret Başkanlığı'na gelmiştir. Bazı uzman arkadaşlarımız bu filmi birebir izlemişlerdir. İzledikten sonra da bununla ilgili bir rapor hazırlayıp kurulumuza sunmuşlardır. Ama ben henüz o raporu görmedim. Evet. Raporu görmedim. Ancak sosyal medyada ben de takip ediyorum. Diyanetten onaylı diye yazıyorlar. Hayır, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın veya bizim kurulumuzun bunu onayladığına, seyretmesinde fayda vardır dediğine dair hiçbir efendim bir beyan veya bir açıklama veya basın açıklaması yoktur. Evet. Onun için bu başkanlığın adının kullanılmasından başka bir şey değildir. Bu kısa tespiti yaptıktan sonra Filmle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Biz bir şeyin dedim ya şahıslar bizi ilgilendirmiyor veya kurumlar, yapan kurum bizi ilgilendirmiyor. biz bunlara karışmaz veya filmin sanatsal değerini, bizi ilgilendiriyor, biz bunlara karışmaz. Biz bir şeye karşı çıkarken veya onaylarken bir şuna bakıyoruz, Kur'an ve Sünnet'e uygunluğuna bakıyoruz. Evet. İki tarihsel tarih İslam tarihine uygunluğuna bakıyoruz. Üç Müslümanların birlikte yaşamalarına, barış, huzur içerisinde, sevgi ve kardeşlik içerisinde yaşamalarına ne katkı eder? Toplumuza ne katkı getirir, ne zarar verir? Biz buna bakıyoruz. Buna baktıktan sonra da bunu onaylıyoruz. Evet bu seyredilebilir veya bu yapılabilir veya bu caizdir. veya da yapılamaz, caiz değil, uygun değil gibi ifadelerle onaylamadığımızı belirtiyoruz. Şimdi... <gülüyor> Bu film benim kardeşime kısaca söyleyeyim. Öncelikle Kur'an ve sünnet açısından değerlendirdiğimiz vakitte Resulullah Aleyhissalatu vesselam'la ilgili yanlış bilgiler veriyor. Evet. Mesela en basiti peygamberimizi mucizevi, mucizevi bir şahsiyet. Böyle adeta melekvari hep mucizeler ortaya atan bir şahsiyet gibi gösteriliyor ki İzleyicinin zaman içerisinde kafasında şöyle bir şey olur. ya O melek gibi bir insan. Değil mi? Melek gibi bir insan. Evet, evet. Biz onun gibi yaşayamayız. Dolayısıyla biz bir insan olarak normal hayatımızı devam ettirmeliyiz. Gibi böyle bir algı oluşturur. İkincisi, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam örneğini orada izleyen şahıs, o aktörle veya o işte şahısla kendini eşleştiriyor. Ondan sonra da, onun yanlışları Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin değerine, o kutsallığına ne yapıyor? Zarar getiriyor. Evet. Onun için bu gibi bağlamda Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin karakterinin canlandırılması veya onun birisine verilmesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ileriki hayatta gençlerin, insanların, izcilerin kafasında özleşmeden dolayı zaman içerisinde bir muhabbetin, sevginin, ve onun bir insan olduğu özelliğinin unutulup ya melek yahut da değerinin düşmesine sebebiyet verir. Bu bağlamıyla bu yanlış bir mesaj veriyor. Evet. İkincisi İslam tarihine çok ne hadis kitaplarında ne siyer kitaplarında, ne tabakat kitaplarına, ne de İslam tarih kitaplarına uymayan bir sürü bilgi var. Bir sürü bilgi. Mesela bir tanesini sayayım. <gülüyor> Guya Ebu Talip Müslüman'dır. Bu tarafta onun karşısında Ebu Sufyan kafirdir. Evet. Ebu Sufyanla Ebu Talip birbirlerine devamlı surette münazağa, münakaşa halinde, çekişme halinde. Hayır, Ebu Talip Müslüman değildir. Müslüman olmamıştır. Öldüğü günde bütün hadis, siyer, tabakat ve İslam tarih kitaplarında ve ene emutu ala akaidi, acuz en e Avah ana ben ömütü ala akideti Kureyş diyor. Ben Kureyş'in ihtiyar kadınların inancı üzere ölüyorum demiş ve Müslüman olmayı reddetmiştir. Olayı biliyorsunuz peygamberimizin o evet. şeyini biliyorsunuz. İnsanlarımız da bildiği için girmiyorum. Burada neyi veriyor? Bakın buradan mezhepçiliği veriyor. Guya Ebu Sufyan daha ta ilk günden peygambere karşı onun karşısında Ebu Talip var. O da Emevi olarak şey e, Haşimi olarak Emevilerin karşısına Emevi Haşimi çatışması. İş başka bir boyuta gidiyor. Diyelim ki Ebu Süfyan orada böyle bir şey yaptı. Ebu Süfyan Müslüman oldu mu olmadı mı? Oldu. Evet. Peki Müslüman olduğunda El İslamu yecib bu mekab Önceden yapılan bütün günahları ve hataları siler atar diyor. E önceki hatalarını niye getirip burada konu ediyorsunuz? Evet. Neyi hedefliyorsunuz? Mezhepçilik. İslam tarihine aykırı onlarca hata var. İşte Ebu e, Ebu Talib'in Müslüman olması gibi. Art, onun arkasında da mezhepçilik gibi olayın yansıtılması olayı var. Ve bunun gibi bir takım hatalar var. O nedenle ben kişisel kanaatım olarak... Filme dönecek olursak. Bu filmin seyredilmesini faydalı bulmuyorum. Niye? Hem tarihi hatalar var. Kur'an'a, sünnete, İslam tarihine, tabakata, hadis kitaplarına aykırı. Hem mezhepçilik olayı var. Hem de dediğim gibi Müslümanlara getireceği hiçbir fayda olduğunu sanmıyorum ben. Onun için faydalı bulmuyorum, izlenmesinin de uygun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Karar kardeşlerime. Evet. Teşekkür ederiz hocam bu konuyla ilgili de merak edilen soruyu cevaplamış olduk.